1125 numaralı konu, Ammar bin Yasir radiyallahu anha'nın Hazreti Peygamber'in öldürülmesine dair verdiği haberlere inanması, Ammar bin Yasir bir hastalığı esnasında şunları söyledi, ben bu hastalığımdan ölmeyeceğimi biliyorum. Çünkü dostum Hazreti Peygamber bana iki Müslüman grup arasında meydana gelecek bir çarpışmada vurularak öldürüleceğimi haber vermişlerdir. Ammar bin Yasir, Sıfin gününde kendisine ikram edilen su karıştırılmış bir bardak sütü içerek şunları söylemiştir. Hazreti Peygamber bana dünyadaki son azımın su karıştırılmış süt olacağını haber vermişlerdi, sonra kalkıp şehit düşünceye kadar savaşmıştır.